Sevgili seyirciler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben, M.B.A. Yıldırım Ankara İlahi Fakültesi'nden değerli kardeşlerimle, öğrencilerimle birlikte Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şuradaki, kameraman burayı göster, buradaki kalbimizdeki değişme sabit yerini sizlere tekrardan arz etmek için, göstermek için bir yola çıkmak durumunda kaldık. Ve hamdolsun programımızın bu kaçıncı bölümü? 11. 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, biz programımıza başlamadan önce konumuzun içeriğini birkaç kelimeyle tahtaya yazdırıyoruz. Bir Nereye gitti o Safa? Gel Safa. Safaya yazdırıyoruz. Yazısı bu arkadaşlar içerisinde onunki de çok güzel değil ama idare eder. Ona yazdırıyoruz. Evet. Hadislerin toptan inkarı, İslam'ın yarısını inkardır. Hadislerin toptan inkarı, Hadislerin toptan inkarı, İslam'ın yarısını inkardır. Çünkü diğer yarısını kuran Kerim. Kur'an-ı Kerim. Evet. Değerli seyirciler, Safa kardeşimiz bunu yazarken biz neyi ele alacağız bugünkü programda? Bugünkü programda tartışma konusu olan hadisleri toplu bir şekilde değerlendirmek suretiyle sizlere bir bakış açısı kazandırmaya çalışacağız bu programda. Dolayısıyla bir yol açmaya çalışacağız sizlere bir yol açmaya bir anlayış kazandırmaya gayret edeceğiz. Maalesef ülkemizdeki son dönemlerdeki hadis etrafındaki tartışmalara baktığımız zaman, ilahiyatçıların ve İslam ilimlerdeki ilahiyat dışı hocaların meydanı boş bırakmaları ve bununla ilgili halkımızı, gençlerimizi özellikle bilgilendirmemeleri sebebiyle gerçekten oluşan ciddi bir boşluk olduğunu ve bu boşluktan hareketle bazı insanların, gençlerin, Özellikle dinimizi öğrenme hevesinde olan genç kardeşlerimizin zihin dünyalarını allak bullak ettiklerini görüyoruz. Gerçi bu akım hadisler hususunda alaycı, böyle makaraya alıcı bir usulpta bütün hadisleri toptan reddeden bu akım sadece maalesef bizim ülkemize has bir durum değil. Yani bu karşılaşmış olduğumuz sıkıntılı, problemli vaka sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bütün İslam dünyasında da üç aşağı beş yukarı aynı manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Hocam, şimdi, şimdi, şimdi tabi burada şunu diyeyim, e, rifai. rifai, şunu söyleyeyim ondan sonra devam edersin. Estağfurullah, teşekkür ederim. Hakikaten bizi ürkütecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Çünkü özellikle sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bu insanlar alaycı bir usupta makare almak suretiyle yaydıkları bu bilgilerle gençlerin zihin dünyalarını hakikaten allak bullak etmekte, ama ben burada her zaman biz kendimizi suçluyorum. Yani bu işin öğretmenliğini yapan, bu işin üniversitelerde hocalığını yapan, bu işin vakıflarda, derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında bu işin eğitimini yapan insanlar hakikaten demek ki bu alanda bir boşluk oluşturmuşlar ki üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmemişler ki biz bu kardeşlerimizin zihin dünyalarının karma karışık edilmesine adeta seyirci kalmışız. Bu yükün altından hakikaten kurtulamayız. O yüzden ben ilahiyat hocalarımdan bakın özellikle istirham ediyorum. İlahiyat hocalarımızdan özellikle istirham ediyorum. Lütfen meydana inin. Meydana inin derken şunu kastediyorum. Bir şehre konuşmaya, konferansa gittiğiniz zaman mutlaka bunun içerisinde bir saatli bir imamatlı bir ses konuşması veya varsa şehirde bir ilahiyat fakültesi veyahut da müftü hocamıza görüşmek suretiyle din görevlisi kardeşlerimize bir saat iki saat açmanızı hararetle sizlere tavsiye ediyorum. Gerçekten meydanı biz boş bıraktık. Burada gerçekten bir sorumluluk, bir mesuliyet altındayız. Bir şey diyordun. Evet. Hocam şimdi söyledikleriniz aslında bir, bir nevi tekrar edeceğim ama sonunda soracağım soru şu. Ee, bir takım hadisleri dillerini dolayarak hadis külliyatını reddettiklerini söyledik. Tamam. Bu bir sorun. Burada ilahiyatçı hocaları göreve çağırdınız. Bu da tamam. Biz gençler olarak şimdi bu adamlardan en çok etkilenenler gençler. Çünkü sosyal medyayı gerçekten çok aktif kullanıyorlar. Evet. Ve bizim gençlerimiz de sosyal medyada aktif. Biz gençler olarak ilahiyat talebeleri olmak dışında hani Müslüman bireyler olarak nasıl bir yol tutacağız? Nasıl bir cevap arayacağız? Bunlara ne şekilde cevap üreteceğiz? Yani esasında bu tabii hepimizin ortak derdi. Evet. Yani hatta bütün Rifa'e, bütün İslam dünyasının ortak derdi. Ya yani bildiğiniz gibi ben pek çok İslam dünyasına giden, gelen, irtibatları olan bir insanım. Hakikaten oradaki dini eğitim verme gayreti içerisinde olan kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman da esasında şu anda bizim konuştuğumuz problemi, onların da kendi aralarında konuştuklarını görüyoruz. Ama sonuçta biz bu dini hocam ayağa kaldırmak, biz bu dini sağlam temeller üzerinde dik, dik sarsılmaz bir şekilde tutmak zorundayız. Dolayısıyla probleme bakarak Çözüm üretmek için çırpınacağız ama ağlamayacağız. Ben esasında ağlayan insanlara çok kızıyorum. Yani karşılaşılan problem karşısında yıkılan, ezilen, aman ne oldu bizim halimiz. Kardeşim biz buna cevap üretmek durumundayız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizden daha kötü şartlarda böyle bir dava için ortaya çıkmıştır. Ve Rabbimiz sonunda onu muzaffer kılmıştır. İntansurullahi yansurukum ve yüzebbit akdamekum. Allah bu işin garantisini veriyor. Yani bu garantiye Abdülbaki sadece Peygamber Aleyhisselam has bir garanti değildir. Tabii. Yani Allah'ın dinle kim hizmet ederse Allah o din hocam onlar vesilesiyle ayakta tutuyor. Heh, Allah vermiş olduğu sözden asla dönmez. Ancak ben burada e, Rifai senin sormuş olduğunuz soru çerçevesinde bir iki şey arz etmek istiyorum. Değerli seyirciler öncelikle şuna haseten dikkat etmenizi istirham ediyorum. Bu tip toptan hadisleri inkar eden, hadis kitapları sahipleri hakaret eden,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 Genç kardeşlerimiz niye etkileniyorlar biliyor musunuz? Burada yine sorumluluk bize düşüyor. Çünkü o genç kardeşlerimiz hakikaten dinlerini öğrenmek istiyor. Ama sosyal medyaya girdiği zaman kim karşısında çıkıyorsa onun etkisi altında kalıyor. Ama sıkıntı şu. Bu kardeşlerimizin altyapılar olmadığı için, yani biz bu kardeşlerimize temel İslami bilgileri veremediğimiz için, ben onların ilahiyatçı olmalarını da istemiyorum. Kastettiğim şey farklı. Yani Kur'an nedir, sünnet nedir az seyirciler? Bu bizim hayatımızda ne ifade eder? Bu biz temel, asgari bilgiyi demek ki lisedeyken, ortaokuldayken, üniversitedeyken biz bu kardeşlerimize bir şekilde kazandıramadık. Yani bir gencin zihin dünyasında Peygamber Aleyhisselam nedir? Peygamber Aleyhisselam bizim için ne ifade eder? Peygamber Aleyhisselam'ı yok sayarsak acaba ne olur? Bu tür soruların, cevaplarını biz bu kardeşlerimizin zihinlerine maalesef yerleştiremediğimiz için bütün bu gelen dalgacı, Makaracı alay eden üslupla kendilerine gelen etkileme enforme karşısında ne yapıyorlar? Etkileniyorlar ve maalesef böyle olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Buyur. Hocam şimdi hem reddetme konusu var hem de yanlış anlaşılma var. Bizim tarafımızda da bu aslında bazen olabiliyor. Bir insan o hadisin Hazreti Peygamber tarafından söylenmediğini mi iddia ediyor? Yoksa o hadisi mi inkar ediyor? Hadisin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 O kadar büyük bir çaba içerisine giriyorlar. Sen peygamber aleyhisselamın mirasını İslam dairesinin içerisine atmak için en azından insan bunlara bakıp bir ibret alır ya. Biz, Hocam, ne, yaptık biz ne yaptık dememiz gerekir. Evet. Yani Sözünüzü kestim ama yani bence burada e, şu konuya da dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani bizim e, bu İslam'a ve alimlerimize karşı tutumumuz sahiplenme ve onlara karşı e, yani onları kötüleyenlere karşı daha çok hizmetkar olabiliriz. Hizmetkar olabilmek, olabilmek. onların e, izinden giderek onların e, yani ilimini, İslam'ı koruyacak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bence onların karşıtı olan kişiler nasıl çalışıyorsa biz de onlara karşı öyle çalışmamız gerekiyor Ya bu nereden geçer az kardeşim? Bu Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı sevmekten, onu başlangıcı yapmaktan, onun yoluna tabi olmaktan geçer. Sen şimdi Peygamber Aleyhisselam'ı silip atarsam ortada tabi olacağım bir peygamber kalmıyor ya. Hocam çok acı bir şey biliyor musun? Evet hocam. Az seyirciler hakikaten lütfen buna odaklanın. Peygamber aleyhisselam hadisini, sünnetini attığın zaman bir tarafa uyacağın bir adam yok önünde ya. Bir rehber aleyhisselam kalmadı ya. Yani önünde bir rehber yok. Böyle bir din tasavvuru olabilir mi az seyirciler, aziz kardeşlerim? Esterüzü bismillah. Ee, Eti'ullahe ve eti'ur rasulü en başta programa başlarken ilk bölümde söylemiştik bunları konuşmuştuk. O ayetler duruyor değil mi kitapta? Allah İlk Durayım. bölümde de şöyle Durayım. bir hata yapmışız. Oradaki V'ye harfi cer demişiz ya harfi atıf yerine. Har Yok harfi bizim, atıf demedik mi? O da bizim sen ilmimizin naksı. Ben demiş Aynen Hocam. Özür diliyorum buradan kıymetli seyircilerden. Ya sen hata yapsan ne olur? O yapmasan ne olur? Seni <gülüyor> idare ederler. Öğrenci adamsın sonuçta. Evet. Öğreniyor. Ama burada hatırlatmamız gereken bir şey var Safa. O da şudur. Bütün bu genç arkadaşlarımıza özellikle hasreten şu anda hitap ediyorum. Bunlara şunu demek istiyorum. Tartışma konusu olarak sizin zihin dünyanızı karıştırmak için önünüze getirilen rivayetlere lütfen bakın. Bunları toplasanız hepsi 250 rivayeti geçmez. Bizim elimizdeki, bizim elimizdeki amel edilebilir, bizim sahih ve hasen dediğimiz, günlük dini yaşantımızı tanzim etmiş olduğumuz rivayetler sayı itibariyle 25 bin civarındadır. 25 bin civarındadır. Yani sizin önünüze sürekli tartışma konusu olarak getirilen rivayetler, aziz seyirciler tarihin ta ilk başlarından itibaren, zamanımıza kadar bunlar 250'yi geçmiyor. 250 civarında rivayetten. Masaya bahsediyor. hangi köşeden ha. baktığımız daha önce Söylemişler. Şey. Şimdi dolayısıyla şunu göz önünde bulundurmanızı hasseten istirham ediyorum. 250 rivayet üzerinden bütün tarih boyunca dillere dolanan rivayetler bunlardır. Bunlar üzerinde bütün hadis mecbasını inkar etmek esasında bir anlamda Peygamber Aleyhisselam'ı bile bile bakın. Bile bile yok saymak demektir. Lütfen bu hataya düşmeyin. Yani şunu unutmayın, sizin önünüze getirilen rivayetler ki bir kısmına birazdan değineceğim. Hepsini burada ele almam tabii ki mümkün değil. 250 rivayetin ama temel öne çıkan tartışma konusu olan rivayetleri ele alacağım ve bunlara bakışımızla ilgili size bir sunum yapmaya çalışacağım. Ama haseten sizden istirhamım şudur. Sizin önünüze getirilen sizin zihin dünyanızı karıştırmak için bak şöyle bir hadis olur mu? Bak şu dediği rivayete bak. Şeklinde önünüze getirilen zihninizi karıştırmaya Yönelik olan rivayetlerin sayısının tarih boyunca 250'yi geçmediğini lütfen unutmayın. Ama bizim elimizde ne dedim az önce? Bizim elimizde ne dedim? 25 bin 25 sahi. bin bizim elimizde sahi amel edilebilir, hasen yine amel edilebilir durumda olan rivayetler var. Ve bu hadisleri dillerine dolayıp sizin zin dünyanızı karıştırmaya çalışan insanlar, bunlar hiçbir zaman kendilerini desteklemek için argüman olarak kullanmamışlardır. Niye? Çünkü bunlarla ilgili söyleyecek şeyleri olmadığından dolayı bizim de lütfen bu işin ayrıldında olmamız icap eder. Buna dikkat edelim sevgili hocam, kardeşlerim. Hocam. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Üstad Hazretleri bunu kardeşlerimizde ihtilaf konusunda bunu anlatıyor. Şöyle bir şey var. Yüzde bir diye bahsetmiştiniz daha önceki bölümlerde. Yani 200 evet. 25 bin hadis var. Bunların 250'si yüzde bir ediyor. Şimdi tutup da %99'u da o %1 hatırına bir kenara bırakmak vicdansızlıktır şimdi. Yani gemide 9 tane masum var, bir tane cani var. Siz tutup o cani için bütün o 9 masumu da katlediyorsunuz. Piriye yorgan yakılmaz. Şu yani. var, güzel şey söyledin ama o %1 var ya, o %1 de kimilerine göre. Yani o illa %1 de tamam hakikaten yani kötüdür, atılması gerekir diye bir şey yok. Mesela o 250 tane rivayet var ya birkaç tanesine ben birazdan değineceğim. Yani onlar eleştirisi konusu olmuş ama bunların bir kısmını ben savunuyorum mesela. Bir, birazdan onlara değineceğim. Dolayısıyla o tahkik edebiliyoruz yani. Bunları. Yani onlar da yani illa ki öyle atılması gerekir affederseniz bırakılması gerekir öyle bir şeyde söz konusu değil. Dolayısıyla biz şunda ittifak halinde miyiz aziz kardeşlerim? Bizim Müslümanlar olarak yeryüzüne hangi coğrafyasına giderseniz gidin. Müslümanların yaşamış olduğu Müslümanlık birbirinin aynısı mı? Evet. Bunu inşa eden ne? Sünnet-i Hadis-i Şerifler. Bunu inşa eden hadislerdir. Kur'an-ı Kerim'den bu inşa edilmez. Çünkü pratiğine ihtiyaç var. pratiği Hz. Peygamber aleyhisselamdır. Ve biz onun bize bırakmış olduğu pratiği canlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ve bizim Müslümanlığımızı yeryüzün hangi bölgesine giderseniz gidin inşa eden Hz. Peygamber aleyhisselamdır. Dolayısıyla esasında küçük bir alan üzerinden Abdülbaki küçük bir alan üzerinde bütün bir hadis külliyatını reddetmek Hakikaten en hafif ifadeyle ilmi değildir. Başka şeyler söylemek gerekir ama onları geçiyorum. Şimdi az seyirciler dedik ki biz konuşmamızın başında tartışma konusu olan bu insanların dillerine dolamış oldukları rivayetlerin bir kısmı ile ilgili sizlere nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini hususunda bazı bilgiler vermeye gayret edeceğim demiştim. Birinci olarak ele alacağımız tıpla ilgili hadisler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan tıpla ilgili nakledilen hadislere biz nasıl yaklaşacağız? Öncelikle şunu ifade edeyim. Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Peygamber Aleyhisselam'dan, Peygamber Aleyhisselam'dan tıpla ilgili, yani tıbbi tedavi yöntemleriyle ilgili olarak 43 alanda peygamberimizden rivayetler geliyor. 43 alan. Mesela niye kastediyorum bunu derken, bunu derken şunu kastediyorum. Mesela dişleri fırçalamak, misvak bunu da buraya dahil ediyoruz. Tabi tabi. Yani tedavi yöntemi olarak biz bunu halk dilinde bir şey diyorduk ya bu halk dilinde bu tedavinin <gülüyor> <ne? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Yani halkın böyle bu bitkilerle... Kocakalim geleneksel var, tıp koca mı hocam? Geleneksel tıp. Ha, geleneksel tıp diyoruz biz buna. <gülüyor> Bravo aleyk. Sen Erzincanlı mısın? <gülüyor> evet hocam Erzincanlı. Erzincanlıydı. <gülüyor> Hemşeriyiz. <gülüyor> Kolonları yavaş yavaş koruyoruz. Gerçek Erzincanlı olsun. Hocam. Çünkü beş parmağın beşi de bir değil Evet. Beş parmağın beşi bir değil. Erzincan'a selam olsun çok güzel bir e, halkı var orada. Ben Allah razı olsun hocam. Gittim. Ama senin gibi olmasınlar evet. <gülüyor> evet. Şimdi Hz Peygamber Aleyhisselam tıpla ilgili hadislerine baktığımız zaman dediğim gibi bunları 43 başlıkta toplayabiliyoruz. Geleneksel tıp başlığında mesela hacamat dişlere misvaklamak, ondan sonra erkeklerin sünnet olması, ondan sonra çörek otu Bildiğiniz gibi. Ondan sonra bal, işte sirke bu şekilde. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan gelen tıpla ilgili rivayetleri gerek Peygamberimizin kendisinin uyguladığı, gerekse tavsiye, tavsiye. ettiği veyahut da Peygamber Aleyhisselam zamanında yapılıp da Peygamberimizin bilgi sahibi olup da itiraz etmedikleri. Yani bunlar topladığımız zaman 43 başlıkta Peygamber Aleyhisselam'ın bir şeyler söylediğini görüyoruz. Şimdi bunun bam teline geliyorum. Bu 43 konu, değerli seyirciler, 43 konunun hepsinin geçmiş dönemde, İslam öncesinde uygulamalar var. Yani, bu 43 konuyu Peygamberimiz sıfırdan icat etmiş değil. Lütfen bunu unutmayalım. 43 konunun hiçbir tanesini Peygamberimiz geçmişte yokken kendisi sıfırdan icat etmiş değil. Yani, Hacamatı peygamberimiz icat etmiş değil. Efendim çörek otunun faydaları, tavsiye edilmesi peygamber aleyhisselamın icat etmiş olduğu bir şey değil. Bal o değil. zaman ortaya çıkmadı. Bal peygamberimizle birlikte dediğiniz gibi icat edilmiş olan bir şey değil. Arabistan'da bal yalnız çok var. Ben Yemen'de bir bal yedim Abdülbaki yemin ediyorum dünyada öyle bal yoktur. Oradan geliyor mesela. Yani hakikaten güzel bal üretiliyor orada. öyle vaktine yaklaştık yine siz baldan, reçelden, kaymaktan. <gülüyor> Doğrudur ama seyircilerimiz bu programı akşam seyredecekler. Evet, evet hocam. Evet. Şimdi bu 43 konunun değerli seyirciler, geçmişte cahiliye döneminde yapıldığını, uygulandığını biz biliyoruz. Sadece bir tanesiyle ilgili geçmiş öncesindeki dönemde kaynak bulamadık. O da nedir? Peygamber aleyhisselamın mantar tedavisi. Tavsiye etmesi. Bununla ilgili bir şey bulamadık ama biz şunu söylüyoruz. 42 tanesini bulduysak bunu da onlara dahil etmemiz lazım. Ki mantıken de böyledir. Bulamamış olsak bile yani İslam öncesi dönemde mantarla tedavisinde bir şeyler bulamamış olsak bile diğerlerini bulduğumuza göre bunu da onlara katmamız gerekir yaklaşımındayız. Dolayısıyla tekrardan toparlayacak olursam bu 43 yöntem Hz. Peygamber aleyhisselamın icat ettiği, insanların bilmediği şeyler değil. Yani hatta hadis kitaplarına bakarsak aziz seyirciler sahabe-i bunları anlatırken şöyle bir ifade kullanmazlar. Peygamber Efendimiz hiç bilmediğimiz bir şey icat etti. Hacamat diye bir şey getirdi bize kan vereceksiniz bundan sonra dedi. Böyle bir uygulama yaklaşım yorum olmadığını görürüz. Dolayısıyla hatta bunların hocam, hepsi İslam öncesine uyanan uzanan bir süreci olan durumlardır. Hocam hatta Efendimiz aleyhisselatü vesselam siz dünya işlerinin benden daha iyi bilirsiniz diyor bu e, ağacı aşılama mevzusunda. Bu tavsiyelerde de hocam herhangi bir ölçek belirtmiyor. Yani halk içerisinde bu zaten yapılan, uygulanan halkın bildiği yöntemler. Hani demiyor ki gidin şundan şu kadar alın, şundan şu kadar alın gibi bir tavsiye de yok. Metinlere baktığımızda gidin şu tedaviyi uygulayın diyor. Onlara bir tavsiye veriyor. Halk bunun uygulamasını zaten biliyor. Ölçeklerini zaten biliyor. Ya faydasını güzel söyledin. Bunlar uygulana uygulana zaten hani bir pratik oluşuyor ya. Şimdi ben köylü çocuğuyum. Bizim orada da biliyorum mesela. Geçmişten itibaren yaşlılarımızın uyguladığı bazı tedavi yöntemler var. Bunun faydasını görüyorlar. Hakikaten evet. yaptığınız zaman da bunun faydasını görüyorsunuz. Mesela bende boğazımda öksürük oluyor. Şimdi bana zeytinyağlı bir şey yaptılar. Burada reklam olmasın diye söylemeyeyim. Onu kullanıyorum öksürüm geçti. Yani bunlar tecrübe edili edile insanlar bunların faydasını görmüş oluyorlar. Bir de şu var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam mesela senin gömleğin elektrik veriyor. Titretiyor İki beni de ben de evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam mesela bazen kendisine hastalar geldiği zaman Yaşamış olduğu Medine'de o geleneksel tıbbı uygulayan Haris bin Kelle'de gibi insanlar var. Peygamber aleyhisselam hastaları onlara gönderiyor. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim size. Safa kendi aranda konuşuyorsun. Oraya Oğlum, karşı taraf hiç konuşmuyor Heh. da biraz konuşun dedim ya. Derse Hatta ya. ben şunu söyleyeyim. Hazreti Ayşe validemize Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra gelip soruyorlar. Hazreti Ayşe kaç yıl yaşamıştı peygamberimizden sonra? Bir programda söylemiştim. Haydi bakalım. Kaç yıl yaşadı? Hazreti Ayşe Peygamber Aleyhisselam'dan sonra. işte. Sallayayım mı hocam? Erzin. Aklıma geleni söyleyeyim. Mi? Erzincan, sall Erzincan sallaması. Evet. ders başında evet. ders başında bize zeki demediniz ya. Ders. Onun şeyi bunlar evet. emareleri. Değerli seyirciler Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Aleyhisselam'dan sonra 47 yıl yaşadı. Ebu Hureri ne kadar yaşamış? O da 47 yıl yaşadı ama şöyle bir durum var. Çok ilginç bir şey. Ebu Hureri Hazreti Ayşe annemizin cenaze namazını kıldırdı. E. Ebu Hureyre düşmanlığı yapanlara kulaklarına bir küpe olsun bu dediğim. Aziz seyirciler, Hazreti Ayşe'nin cenaze namazını kim kıldırdı? Kim kıldırdı? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hureyre kıldırdı. Tamam. Ondan sonra vefat ediyor. Evet. Hazreti Ayşe'den sonra haliyle. Şimdi namazını kıldırmış. Onunla bir Müslüman kıldırmıştır. Evet. Şimdi diyeceğim şey şu az kardeşlerim, Hazreti Ayşe valdemize geliyorlar diyorlar ki. Peygamber Aleyhisselam vefatından sonra Hazreti Aişe Validemiz böyle geleneksel tıpla ilgili bayağı tavsiyelerde bulunuyor insanlara. işte şöyle olunca bunu yapın gibi geliyorlar bir gün soruyorlar. Ya siz bayağı diyorlar Hazreti Aişe annemize bu tıpla ilgili bayağı bir bilginiz var. Bu bilgi nereden geliyor diyorlar. Hazreti Aişe Validemize diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son dönem vardı ya bildiğiniz gibi. Hazreti Peygamberin rahatsız olmuş olduğu dönemdir. Peygamberim çok yani dehşet bir ateşli süreç geçirdi. Diyor ki Hz. Ayşe annemiz bu süreçte diyor Hz. Peygamber'i geleneksel tıpla şifa tedavi etmek için şifa için. yöntemleriyle geldiler doktorlar o zaman tabipleri tedavi etmeye gayret ettiler. Ben de onların uygulamış oldukları o yöntemlere bakıyordum. Benim diyor Hz. Ayşe çok zeki bir bayan rahmetullahi Aleyha. Ben diyor onlara baktım diyor onların yöntemleri işte oradan benim zihin dünyamda var. Bir de tabi Peygamber aleyhisselam zamanında da bazı şahit olduğu olaylar var. Dolayısıyla bütün bunları toplayacak olursak bunlar, kıymetli arkadaşlar bunlar İslam öncesine uzanan Peygamber Aleyhisselam'ın da tatbik ettirdiği yöntemlerdi. Ama burada bir önemli husus var. Peygamber Aleyhisselam bu tedavi yöntemleri uygulanırken temel bir kıstas uygulanmıştır. O da nedir? Bunların şerî şerife uygun olması. Yani bu tedavi yöntemleri içerisinde böyle falcılık ve benzeri İşkence, sihir, vesaire. sihir vesaire bu tip şeyler Peygamber Aleyhisselam kesinlikle izah etmiştir, kaldırmıştır. Yani şer şerefe, şerata, İslam'a muhalif olmadıktan sonra zaten bunlar otla yapılan tedavi. Ballar ile ne diyecek Hazreti Peygamber Aleyhisselam? Hacamatın faydası olduğuna inanılıyor. Günümüzde de zaten bu tespit edilmiş. Hazreti Peygamber'in buna bir şey demesi beklenemez. Çin'den dünyanın başka bölgelerine kadar her yerde uygulanan yöntemdir hacamat. Dolayısıyla ama anlamak istedinmemiz gereken şey şudur. Peygamber aleyhisselam bu tedavi yöntemlerinde bir temel ölçü, sınır, çizgi belirlemiştir. Hocam şurada evet. ekleyebilir miyim müsaadenizle? Ee, bu geleneksel tıpın üzerine e, günümüzdeki modern tıp da bunu çoğunlukla da doğruluyor zaten. E, baktığımızda bu şifai olan şeylerin Peygamber Efendimiz tarafından önerilmesi de bugünkü modern tıpta da onaylanan e, birçok şey e, mevcut evet. hali hazırda. Ancak, doğru diyorsun, ancak ben şunu ifade edeyim arkadaşlar. Ne Kur'an-ı Kerim ne Hazreti Peygamber aleyhisselam esasında tabiplik için gönderilmemiştir. Bunu özellikle bilmemiz lazım. Yani Peygamber aleyhisselamın görevi tabiplik değil, doktorluk değil. İnne ersennake şahiden ve mübeşşiren ve nedirah. Şimdi dolayısıyla bu hadisler, Abdülbaki, tıbla ilgili hadisler Peygamber aleyhisselamın nübüvvet görevi içerisinde değil. Yani Hazreti Peygamber aleyhisselamın Allah Teala gitsem Medine'de, Arabistan coğrafyasında bir tezgah aç, aynı hane kur, uygula. orada gelen hastaları tedavi et. Böyle bir şey yok. Allah Azze Peygamber Aleyhisselam'a böyle bir görev yüklememiştir. Bunu özellikle bilmemiz lazım. Dolayısıyla bu alan, Peygamber Aleyhisselam'dan aktarmış olduğumuz bu 43 tedavi yöntemi, Peygamber Aleyhisselam'ın nübüvvet görevi içerisinde Allah'ın onu mükellef olmuş, kılmış olduğu bir vazife alanı değildir. Bunu özellikle bilmemiz lazım. Ve şu da çok önemli söyleyeceğim. Allah da, Allah da bakın şeriatın dışında, dinin dışında, ahlakın dışında böyle bizim tabi ilimler dediğimiz veya tıp dediğimiz gibi ilimlerle ilgili alanlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de öyle çok detaylı bilgi vermez. Niye vermez? Çünkü Peygamber selamın görev alanını Allah belirlemiştir. Bakınız bir örnek vereyim size. Geliyorlar Peygamberimize. Ya Resulallah biz bu aya bakıyoruz. Bazen hilal şeklinde, bazen yarım, bazen dolunay. Biz bunu anlayamıyoruz ya. Bu niye böyle? Hemen bir ayet-i kerime iniyor. Bismillah. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ vel وَالْحَجِ Ayet-i kerime nazil oluyor. Diyor ki, bu bakıp durduğunuz hilal, vakitleri düzenlemek için, haccın zamanını bilmeniz için bir düzenektir diyor ayet-i kerime. Bir düzenektir. Yani Allah şöyle demiyor aziz kardeşlerim. Şimdi o bakıyorsunuz ya oradan güneşten ışığı alıyor. İşte Sende öz ışığı yok. Şöyle Ondan oluyor böyle oluyor. falan değil. Sizce Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı Allah bu ustarda da böyle sürekli bilgi verseydi. Peygamber Aleyhisselam da sürekli bunları insanlar anlatmış olsaydı. insanlar Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğiyle mi ilgilenirlerdi bu tarafıyla mı ilgilenirlerdi? Diğer tarafıyla. Diğer tarafıyla ilgilenirlerdi. Evet. Ve işin kötü tarafı da şu olurdu: insanların bu alanlardaki sorular bitmez. Evet değil mi? ağrıyor, ertesi gün karnı ağrıyacak. Ertesi gün kalbin ağrıyacak. Peygamber Aleyhisselam doktorluk mu kurmaya geldi? Hastane açmaya mı geldi Medine'ye? Peygamber Aleyhisselam'ın böyle bir e, fonksiyonu kesinlikle söz konusu değildi arkadaşlar. Tamam, mı? buna dikkat etmekte fayda var. Evet. Hocam zaten Peygamber Efendimizin de önerdiği geleneksel tıptan ziyade koruyucu tıp. Yani hastalanmayı e, yani bedenimizde bir emanet olduğu için onu korumamız ...hastalanmamak için çaba sarf ettiği Hastalık zaten. anında da tabii ki o zamanın şartlarında geliştirilmiş. Mesela bir örnek vereyim sana madem açtım bahsi. Mesela savaşlarda, aziz seyirciler savaşlarda... ...demir çubuklar götürülüyor. Ateş yakılıyor savaşlarda. Bir soru soracağım size dikkatini dinleyin. Mesela savaş, Bedir savaşına gidildi, U savaşına gidildi. Savaşa giderken demir çubuklar götürülüyor ve ateş yakılıyor. Her zaman ateş hazır ediliyor. Niye? Dağlamak Açılan için yaraları. yaraları dağlamak için. Açılan yaraları dağlamak için. Niye? O da işte yaradan sonra, hastalıktan sonraki bir tedavi yöntemidir. Bitiş yok mümkün, o dönemde. O günkü şartlarda. Yani ameliyathaneyi kuralım, kesilen kolu dikelim olay söz konusu olamaz. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam yaşamış olduğu coğrafyanın insanıdır. Aziz kardeşler. Beşeri şartlar, Heh. beşeri e, cevaplar, çözümler. Güzel. Yani Peygamber Aleyhisselam o Arabistan coğrafyasının aziz seyirciler olmayan bir tedavi yöntemi icat etmesini beklemek hakikaten yanlış olur ve Peygamber Aleyhisselam'ın görevleri arasında böyle bir durum söz konusu değildir. Peygamber Aleyhisselam bölgesinin insanıdır, o coğrafyanın insanıdır ve o coğrafi şartların sunmuş olduğu imkanlar çerçevesinde Peygamber Aleyhisselam şer'i şerife de aykırı olmama kaydı şartıyla tedavi yöntemleri uygulamış. Hocam Dolayısıyla bu rivayetlere bu çerçevede bakmamız gerekir. Hocam şimdi şöyle bir e Tablo çıkıyor ortaya. İfrat ile tefrit arasında gidip gelme mevzusu oluyor. Birisi diyor ki Hz. Peygamber postacıdır, Allah'tan vahiy aldı ondan sonra hiç konuşmadı. Ee, hadisler yok, Kur'an bize yeter. Bir de diyor ki Hz. Peygamber her alanda konuşmuş, her konuda Hz. Peygamber'in bir fikri var. Her alanda Hz. Peygamber bize yön vermek için gelmiştir. Ee, sinek hadisinde olsun, diğer hadislerde olsun, her türlü söylediği bizim işimize yarar. Biz bunların hepsini alalım gibi ifrat tefrit mevzusu oluyor. Abdülbaki sen Hz. Peygamber'in bir şeyini söylemiştin hurma ile ilgili. Onu bir daha söyle. Hani hurma aşılama işi ile ilgili. Onu söyle bu sorun cevabı olsun. Sen ver cevabı. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Onu hangi bağlamda söylemişti peygamber? Hurma ağaçlarının aşılanması bağlamında. Onu istersen ben bir açayım ona da cevap olmuş olsun. Peygamber diyor bunu aşılamazsanız daime meyve vermez mi diyor. Aşılamıyorlar, meyve vermiyor. Ondan sonra ben onu bir tavsiye olarak vermiştim. Heh. Dünya meselelerini siz daha iyi bilirsiniz, olayın bağlantıları Bir da. arka planda anlatayım, onu bilmeyebilirsin. Şimdi bu aşılama ifadesi doğru bir ifade değil. Öncelikle onu diyeyim. Hurma aşılama. Hurma, hani bizde ülkemizde aşılama. Bizim köylerde benim gördüğüm ağacı böyle dal yarıyorlar, topraktan sarıyorlar. Bunu aşılama deniyor. Yani kirece de böyle şey yapabilirler. Ama yapabilirler. hurma aşılamayla, bu bahsettiğimiz yöntemle aşılanmıyor. Hurmada dönleme yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Şöyle. dişisi erkeğe var hocam Heh. hurma ağacının. Hurma ağacının az kardeşlerim hurma ağaçlarını dikerken iki şeye dikkat ediyorlar. Hurma ağaçlarını dikerken bir rüzgarın yönünü çok göz önünde bulunduruyorlar. Yani bir erkek bir dişi ağaç dikiyorlar. Böylece o dişinin çiçekleri diğerini dönlemiş oluyor. Ama neyi göz önünde bulunduruyorlar? Rüzgarı. Hani biliyor insanlar rüzgar hep bu taraftan esiyor. Ağaçları ona göre sıralıyorlar. İkinci olarak eğer e, ağaçlar dikmiş oldukları bölge işte araların vesairelerin bulunmuş olduğu bölgesi onlar da zaten bu döllenme işini yapıyor. Ama buna söz konusu olmuyorsa yapamıyorlarsa arazi müsaade değilse şunu yapıyorlar. Mesela hurma ağaçları çiçek açtığı zaman iyi dinle bunu. Hurma ağaçları çiçek açtığı zaman o dişilerden alıyorlar çiçekleri. Çıkıyorlar o hurma ağacına o büyüğüne gövdesine şeyine sarıyorlar. Çiçekleri sararak döllemeyi bu şekilde yapılıyor. Yapay dölleme gibi, gibi diyelim. Bizde Türkiye'de böyle bir ağaç dölleme işi yapılıyor mu bilemiyorum. Evet ama hurma bu şekilde yapılıyor. Ama diyeceğim şey şu tüp bebek gibi oluyor evet. Diyeceğim şey şu Hz. Peygamber Sen Medine'ye geliyor. Bakıyor ki tam da böyle insanlar bu bahsettiğimiz olayı yapıyorlar. Peygamber Aleyhisselam diyor ki bu yaptığınız şeyin çok faydalı olduğunu düşünmüyorum diyor. Şimdi Hz. Peygamber dedi ya bunu Peygamber Aleyhisselam dedi. Hemen bırakıyorlar bu aşlama işini ama hurmalar arkadaşlar bizim orada çorak derler böyle sizde ne derler bilmiyorum. Yani ürün böyle çok kaliteli olmazsa koruk da derler herhalde. Koruk. Verimsiz hocam. Verimsiz. Verimsiz olunca geliyorlar Hazreti Peygamber'e Ya Resulallah böyle böyle sen bize böyle dedin. Peygamber aleyhisselam çünkü Mekke bir ziraat arazisi değil. Peygamber aleyhisselamın hayvancılıkla ilgili vesaire bilgisi çok iyi ama tarımla ilgisi, ilgili bilgisi, Medine'lere göre biraz daha aşağıda. Bunun üzerine Hz. Peygamber ne diyor onlara? ''Entüm bir bi dünya dünyâkû minni. Siz bu dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz yani siz sonuçta burada ziraatta meşgul olan insanlarsınız diyor. Dolayısıyla dediğin gibi çok güzel bir ifade söyledi. Ne demişti? ''İfrada tefrete kaçmadan ümmeten vasaten oldu.'' Bu Erzincanlar bazen iyi, bazen yine iyi. Evet. Bir kez iyi Şimdi Tıpla ilgili hadislere bakış açımız az kardeşlerim bu çerçevede olması gerekir. Dolayısıyla buradan şu sonucu söyleyip diğer konulara geçeceğim. Bunlar Peygamber aleyhisselam uygulamış olduğu yöntemlerde kıyamete kadar biz bunları devam ettireceğiz. Böyle bir şey diyemeyiz. Bakınız. Yani Hazreti Peygamber aleyhisselam diyelim ki çörek otunu tavsiye etti. E, senin kan ağrıdı işte bir yerin ağrıdı. Peygamber aleyhisselam bunu tavsiye etti. Dolayısıyla biz kıyamete kadar... Alternatifsiz bunu uygulayacağız. Bunu diyemeyiz. Ne diyoruz? Peygamber aleyhisselam kendi dönem şartları içerisinde tecrübeyle sabit olmuş, de muhalif olmayan uygulamaları insan sağlığı için, kendi vatandaşları için, ümmeti için Peygamber aleyhisselam devam ettirmiştir. Bundan da gayet tabii olan bir şey söz konusu değildir. Ama yol açık kardeşim. Tıp her gün gelişiyor. Dolayısıyla biz tıbbın nimetlerinden elbette ki yararlanmak, Durumundayız. Şimdi ben dedim ki hani demir çubukları götürüyorlar. Şimdi bir insanın kolu koptuğu zaman hemen demiri peygamber aleyhisselam zamanında öyle yapılıyor. Hemen ateşli ısıtalım adamı basalım diyor mu? Kolu kurtarmaya bakıyorlar. ilk başta. Kolu kurtarmaya ameliyatı. Okunca Ameliyata zaten demir bir işe yaramaz da. Dolayısıyla asıl olan şey nedir? Mesela bir örnek daha vereyim. Misvak olayı da bunun gibidir. Abdülbaki. Yani Hz. Peygamber aleyhisselamın bizim Peygamberliğin anlamamız için Peygamberimizin bu temizlik üzerinde, diş temizliği üzerinde bu kadar durmasına bizim odaklanmamız lazım. Ama diğer taraftan da... Peygamber Aleyhisselam hakikaten ne kadar büyük bir insanmış ki insanlar diş temizliği üzerinde duruyor. Önceden bilinmesine rağmen ama Peygamber Aleyhisselam diyor ki sararmış dişlerle geliyorsunuz birbirinizi rahatsız ediyorsunuz. Bir toplum adabı kazandırıyor. Yani hakikaten sadece tek bu örnek üzerinden bile Hz. Peygamber Aleyhisselam ne kadar büyük bir insan olduğunu esasını anlayabiliriz. Yani sadece bu örnek üzerinden. Ama biz şunu demiyoruz. İşte misvak kıyamete kadar insanlar dişlerini bulunan fırçalamak durumundadır. Bunu dersek o zaman biz işte peygamber aleyhisselamın maksadını yakalamamış kaçırmış oluruz. Niye? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz diş temizliğini önem vermiştir. Kendi yaşamış olduğu dönemde var olan imkanlar çerçevesinde bunu tavsiye etmiştir. Ama bugün motorlu diş fırçalar bile çıkmıştır değil mi? Evet. Ağzına koyuyorsun kendi kendine belki zamanında şöyle bir şey çıkacak sadece aynanın karşısına geç. Yok şöyle geçip ağzını suyu. sokacaksın böyle. Makine girecek, dişlerini temizleyecek, hiç yorulmayacaksın. Zor Ve yıkamada da yaparlar. Önce. yaparlar. onu da yaparlar. Lazerle, fırçalamayla. Yani şimdi nedir? Burada bizim için asıl olan şey nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu uygulamasındaki hikmet boyutunu yakalamaya çalışmaktır. Yani bunları öle ne kadar kıyamete kadar taşımamak gerek. Ama ama bir insan da şunu derse, Aleyhissalatu vesselam misvak kullandı. Kardeşim ben az peygambere uyacağım. Ben misvak kullanacağım. Derse o insanda, o insana ne mutlu hocam. O insana saygı duyarız. Ya yani bir insan Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını en azından belli kesimlerini birebir tatbik ediyorsa, etmek istiyorsa, o azimdeyse hocam başkalarını taklit edeceğine Peygamber Aleyhisselam'ı taklit etsin. Bize düşen şey nedir? Ona saygı duymaktır ve ben size şunu söyleyeyim. Ben de evimde misvakla arada bir fırçalıyorum dişlerimi. Niye fırçalıyorum? Ya diyorum Hz. Peygamber Aleyhisselam bunu kullandı. Şimdi Umre'ye Hacca gittiğiniz zaman arkadaşlar Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bazı yol güzergahlarını biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Yani ben şahsen bazı arkadaşlarımla birlikte Hacca Umre'ye gittiğimizde o güzergah üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Niye biliyor musunuz? Peygamber ya diyorsun. Belki peygamberimizin ayağını... bastığı yere belki benim ayağımda basar. Hocam bu çok çok farklı bir duygudur bu biliyor musun? Çok farklı bir duygudur. Yani aleyhisselamın ayağını bastığı yere senin ayağında basma ihtimalini düşünerek yürümek çok keyif verici bir şeydir. Dolayısıyla insan Hz. Peygamber aleyhisselam isfakı kullandı diye ben de aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e uyacağım anlamında böyle bir yaklaşım sevgiliyorsa buna bizim yapacak olduğumuz şey saygı duymaktır. Şimdi şurada 15 dakika uyarısı herhalde bize mi? 15 dakika önce yazıldı hocama devam edin. Çok önemli değil. Önemli şeyler anlatıyor senin hayatında. Siz demiştiniz evet. de, vakit bizim elimizde o diye. Uzat diyor bize yönetmen. İstediğin kadar uzat. Ya ben böyle anlıyorum ya işim öyle geldiği için. <gülüyor> i̇şim öyle geldiği için. <gülüyor> 10 dakika yazdılar hocam. <gülüyor> Aziz yönetmenim benim oraya yazdığın sürede bu programı bitirmem mümkün değil. Ben bizi seyredenler o kadar vaatte bulundum. Arkadaşın sorusu yarım evet. kalmıştı hocam. Benim sorun vardı. Sen daha sorumunu sorma oraya. Ha sildi gerçi yönetmen orada son kaç dakika kaldığını sildi evet. Şimdi diğer alana geçiyorum. Ben şu meseleleri bir bitireyim ondan sonra sana geleyim. Teşekkür. Ederim. Evet. Kıyametle ilgili rivayetler. Arkadaşlar, değerli seyirciler. Dile doğanan rivayetlerin bir kısmı da kıyametle ilgili rivayetler. İşte Hz. Peygamber kıyameti anlatırken o kadar büyük ölçüler veriyor ki işte diyor ki bir hadiste cennette bir ağaç vardır. O ağacın altında diyor insan diyor 70 yıl geci o ağacın gölgesini geçemez diyor. Böyle bir hadis. Veya benzer hadisler var. Müslüman diyor bir Müslüman kardeşin diyor ziyaret edecek olsa diyor bir hadiste Hazreti evet. Peygamber. Ona diyor Allah cennette altında konaklayacağı şey kardeşini ziyaret edecek olsa Allah onu 70 yıl diyor cehennemden uzaklaştırır diyor. Bak 70 yıl cehennemden uzaklaştır. Yani 70 yıllık yürüme mesafesi onu cehennemden uzaklaştır. Veya ağacın gölgesini 70 yıl adam yürüse ağacın gölgesini geçemez. Veya cehennemle ilgili başka tasvirler var. Bunlara bakarak insan diyor ki ya böyle şey olur mu? 70 yıl ağacı geçemiyor. Kardeşim sen gittin mi ahirete? Gittin mi? Senin yaşamış olduğun bu dünya kainat içerisinde ne kadar? Ne kadarlık bir yer Sanki ediyor? gitmiş görmüş gelmiş de bu böyle değil diyor yani. Allah'ın kudretinde yok mu hocam ya? Sen iki metreye yakın yaratamaz mıydı veya beş metre? Yaratabilir evet. miyim? Yarattıkları Allah... var şu anda Heh. hocam. da uzanıyor deniyor artık ne derece doğru bilmiyorum. Ama şu var sen yaşamış olduğun dünyayla, yaşamış olduğun dünyayla ayrıtı karşılaştırıp oradaki rivayetleri yüklenemezsin. Burada da sonlandırıyoruz inşallah bir sonraki programda bir başka konuyla inşallah devam etmeye gayret edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Resulün yolunda azimle yürümeye devam. Allah'a emanet olun.